Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orcu Merhaba Merhaba ee... Bugün evet Merhaba. sesini duyduğunuz gibi Alporçun ben Derya Tolgay ve konuğumuz Bercu Berberyan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. <gülüyor> Efendim konuğumuz yazar, tiyatrocu, ressam, Burgazada sevdalısı. Biraz Kınalıada da var, Burgazada da var ama Adalı yaşamınız e, epey uzun senelere e, dayanıyor. E, Adalı dergisinde yazıyorsunuz. Zaten. Evet, e, evet. ...beş kitabınız var. Son kitabınız... ...Aram Gül ile ilgili. Ee, aynı adlı e, kitap. Bir de tabii ama sizi en çok... ...Burgaza'da sevgilim kitabıyla... ...tanıyoruz, tanıyorlar. Evet. <gülüyor> çok, çok tatlı, çok... E, ...güzel bir kitap gerçekten. Buradan herkese de e, öneririz. İlk, i̇lk baskınızı 2010'da... ...yapmışsınız. Maşallah dördüncü baskı. <gülüyor> Haziran evet. 2017'de... ...daha nicelerini... <gülüyor> e, ...diyelim. Inşallah. Evet. Hoş geldiniz yine. De. Hoş bulduk. <gülüyor> ee, siz böyle çok şey ada adalısınız. Evet adalıyım. Özüm adalı. Öz, özünüz adalı. Biz de aslında programın düzenleyicileri olarak adaların UNESCO Dünya Mirası listesine girmesi için yola çıktık. Tabii bunu yapmak için de miras özelliklerini de korumak gerekiyor. Çünkü evet. oraya girerken bir iddia taşıyorsunuz. Diyorsunuz ki biz işte bu, burası bir mirastır diyorsunuz ve bunu ispat etmeniz gerekiyor. Biz, ve onun nedenle de korumak gerekiyor. Yani eğer orada bir miras özelliği varsa korumak gerekiyor. Sizce adaların e, bu miras özelliği e, nereden geliyor? Sizce adalar böyle bir miras mıdır? Hangi özellikleri dolayısıyla? Şimdi önce böyle şey olarak bakarsak hani bilimsel olarak bakarsak tarihi miras önce bir kere hani Bizans'tan kalma bir miras e sonrasında da bir kültür mirası tabii ki bir kültür mirası çünkü adalar kozmopolit yaşamıyla tam bir kültür örneği aslında kültür karışımı örneği yani melanj diye bir kelime vardır Fransızca <gülüyor> tam bir melanjdır adalar idi. <gülüyor> <gülüyor> diyerek noktalıyorum idi ama nispeten de, yani. devam ediyor. Ya nispeten devam ha. ediyor aslında. Hı -hı. Bence en çok Burgaz hala bozulmadı. Hı -hı. Hı -hı. Az sayıda da olsa devam ediyor evet, yani. Evet, evet. Araçlarımızdan biri de bu zaten. Evet. Değil evet, mi? Siz evet. de Burgazlıymışsınız. Evet. Evet, hayır. Bütün mesele şey, bütün adaların aslında bu özelliklerini bir ortaya çıkarmak. Siz yani böyle bir şey ısrarla soruyorum. Siz böyle bir şey yazacak olsanız bu kültür mirasını nasıl tanımlarsınız? Sadece bir melanj olarak mı yoksa orada Özel bir şey var mı? Bir, bir ortak bir, bir noktası var mı bunların? Mesela bayramların kutlanması hmm. gibi. Ee, evet, şimdi, hazır bayramınız, kariyeriniz, bayramı. orucunuz geliyor özellikle. Evet. Ee, öncesinde 11 mi 12 mi? Bana bana sormayın. <gülüyor> Güzel. Ben kötü bir... Tamam. Ben buradan 11 bir, olabilir gibi bir evet, şey olabilir yani. yani. <gülüyor> bir de Rumlarınla, bizimki evet. Rumlarla aynı döneme denk geliyor mu gelmiyor mu onu bile bilmiyorum. Hı -hı. Doğrusunu isterseniz. Hı -hı. Evet. Ama tabii ki eski karnavalları hatırlıyorum. Hı -hı. Yani karnaval. Şimdi bu da tabii yine eskilere öyküneceğiz ama kalmadı. Artık kalmadı. Ama en çok hissedilen yer adalardı. Yani bayramların Özel bir şey olması, birlikte kutlanması adalara has bir şeydi. Hı. Hangi dine ait bir bayram olursa, özellikle dini bayramlar tabii... ...hangi dine ait bir bayram olursa olsun... ...ada halkı onu birlikte kutlardı benim çocukluğumda. Şimdi artık öyle değil ya eminim ki öyle değil. İnşallah bilmiyorum dur da öyledir. Komşular arasında yine oluyor ama çok yakın Ve komşular. Yakın komşular evet. arasında oluyordur. Ama eskiden... Ya, Adalardan söz edilirken durmadan eskiden demek de asla çok üzüyor beni. Ama maalesef öyle bir durum var. E çünkü adaların büyük bir rengi eksildi biliyorsunuz. Rumlar gidince ada biraz soldu adalar. İyi bir renktiler onlar bence. E bayramların ortak kutlanması çok keyifli bir şeydi. Ve yaza denk gelen bazı bayramlar, çocukluğumdan hatırladığım bayramlar çok ilginçti. Yani mesela Bizim bir bayramımız var, var te var deriz Biz bu şeydir. Aslında İsa'nın aydınlanması yani suret değiştirmesiyle ilgili bir bağlantılar var, dini bağlantıları onları bana sormayın. Ama nedense bir ıslatma ritüeli vardır. Özellikle ritüeller ilginçtir. Çünkü bayram bayram sen kendince kutlarsın o kendince kutlar. Ama ritüellerin paylaşılması ilginçti. Mesela bir ıslatma ritüeli vardı. Birbirimizi ıslatırız. Biz da büyük bir bahçeli evde yaşarken medeni bey evleri derlerdi. Eski sanatoryumun bulunduğu yer. Orada çok çocuklu aileler. Bir dolu müştemilatı olan bir derya gibi bir bahçedir. Orman bahçe. Çocukluğumun en güzel yılları orada geçmiştir. Ve adanın kunduracısı, yaskış orada oturan Mehmet Usta, rahmetli, boş zamanlarında bahçıvanlık yapardı orada. Oradaki bitkileri, çiçekleri falan gözetirdi. Bir gün bakmış ki tam da yaza denk gelmiş. Ağustos ayına, yüzüm öncesi midir nedir öyle bir dönemdir o. Herkes birbirini ıslatıyor. Sen bir kova su al böyle pencereden içeri bizim eve <gülüyor> döküverdi verdi suyu ne oldun al e dedi bayramınız kutlu olsun diye de aşağıdan var ama yani insanlar bunlara açıktı eskiden <gülüyor> ve kimse kimseye kızmazdı herkes herkesin adetini ritüel, ritüelini içten kabul ederdi bu fark var şimdi yani adaların <gülüyor> kültür özelliği bence buydu. Biraz bu Pan e, Paragentan adlı karnavaldan Hı, da. Parigentan. Evet. evet. O, ne anlama geliyor? Birazcık anlatır mısın? Şimdi Paragentan aslında e, karnaval. Evet. Paskalya öncesinde oruç başlangıcı o. Yani artık oruçtan önceki son dönem o. Hı. Ne yapacaksanız yapın artık bitiyor demek gibi bir şey ee, ve kutlanır yani eğlence yapın amaç odur yani son defa deli gibi eğlenin yiyin için ne yapacaksanız yapın sonra oruca gireceksiniz demek bu karnavalın şeysi bu. Eskiden adalarda karnaval nasıl kutlanırdı ben bilemem çünkü biz yazlıkçıydık, kışı görmüyorum. Ama evet. e, kurtuluşta otururduk ben çocukken, e, kurtuluş daha eski tatavlaydı biliyorsunuz. Oradaki kutlamaları hatırlıyorum. Hı. İnanılmaz bir eğlenceydi, pencerede beklerdik onlar geçsinler diye böyle... Ya bu Rumlar, biz, Rumların evet. e, şeysi ve apokriya dedikleri... Hı hı. Evet. ...bizimki Pagyal Horan... Hı hı. ...ay bunu nasıl bağlasam bilmiyorum şimdi... <gülüyor> <gülüyor> ...soy yıllarda... ...şimdi onun sırası geldi mi bilmiyorum ama kafamdaydı söylemek istiyorum... ...soy yıllarda bir... ...Bakla Horani lafı türedi... Evet. ...gazetelerde de yazıyor... Hı. ...eski Tatavlı eğlenceleri Bakla Horani deyip duruyorlar... ...böyle bir kelime yok aslında... ...ayrıca hı. bu Rumca değil... Yani bunu hı hı. Rumlara atfediyorlar. Böyle bir şey yok. Bu aslında Pagyal Horan'dır. Yani mihrabın kapanması. Perde çekilir mihraba bu dönemde. Hı hı. Pagyal Horan ağızlarda bozula bozula Pakla Horan halini almış. Tabii şimdilerde Ermeninin Rum'un farkını bilen de azaldığı için... Rumlara atfedilmiş bu. Bir de i koymuşlar, bakla horani evet. olmuş. Oysa Rumların e, şeysi e, kullandıkları terim apokriyadır. Apukriya da ...kreyastan çıkma yani... ...etten çıkma anlamında hmm. kullanılır... Hı -hı. ...ay ne güzel bunu söyledim... <gülüyor> <gülüyor> güzel. ...çok Peki, söylemek eğer, istiyordum... ...bunu e, incedir... E, i̇zniniz olursa burada... ...Burgaza'da sevgilim e, kitabınızın... Hı -hı. ...arkasındaki... E, ...bu küçük yazıyı okuyayım... Evet. E, ...bir gün doğup büyüdüğüm topraklardan... ...ayrılmak zorunda kalsaydım... ...vatan diye en çok yüreğim sızlayarak... ...özleyeceğim yer... ...Burgaza'da olurdu... Evet. ...benim için Burgaz vatandır... Ben daha küçücük bir çocukken ailece aşık olduk ona. Önce babam sonra her birimiz tek tek kendimizce ve hiç bitmedi bu aşk. Taşına toprağını, kumunu, çakılını, ağacını, çalısını, börtüsünü, böceğini sevdim onun. Ki hiç zor değil. Bir tek gün kalmak yeter. Ben büyüdükçe onun da değişmesini izledim. Burgaz, eski burgaz değil artık. Değişen dünyaya ayak uyduruyor. Hala onu her gören sevdalanıyor ama ah siz onu eskiden görmeliydiniz, havasını solumalıydınız. Bir şey vardı onda, insanı sarıp sarmalayan, huzur veren ve eşitleyen. E, epey nostalji <gülüyor> ama size sormak istediğim şu. Şimdi e, İstanbul'un e, değişimi, dönüşümü e, çok bari sert şekilde neredeyse trajediye gider gibi görüyorum ben onu. <gülüyor> Evet. Ama e, adalarda hala yani dostlarımız var. E, İstanbul dışından geliyorlar. Yurt dışından veya İstanbul içinden. Bir sene içerisinde İstanbul'daki değişimde şok geçiriyorlar. Tanıyamıyorlar, bağ kuramıyorlar e, eski evet. anılarıyla. Ama adalara gittiğinde e, herkes bir şey buluyor. Bağlarını tekrar e, bağlayabiliyor Hı. geçmiş anılarıyla. Veya hiç ah değişmeyen bir yer var diyorlar. Hı. Gerçekten Değişmeyen bir yer halen adalar. Bu kadar değişmesine rağmen ne düşünüyorsunuz? Bence bunu sağlayan doğa. <gülüyor> yani o doğal güzelliği gördüğünde onu hatırlıyor insan. Onun eskiden kendisine verdiği şeyi yine alabiliyor. Herkesle iletişim kurmak zorunda değil, kurmuyor da adalar da değişime uğradı tabii. ...ama sen adada istersen soyutlanabilirsin... ...bu çok kolay... ...yani insan içine karışma... ...çık... ...hani ben Burgaz'dan biliyorum... ...Kalpazan'ı mı biliyorsun... ...git Kalpazan'a... ...o hale aynı... ...ya da işte sevdiğin bir köşesi mi vardı adanın... ...git... ...o hale aynı... ...İstanbul'da öyle bir şey de kalmadı... ...alıştığın mekanlar yok... ...sevdiğin diyarlar yok... ...tanıdığın ağaçlar yok... ...ağaç yok... Tabii Burgaz'daki büyük orman yangınını saymayacağım. Yani insanlar ölmüş kadar büyük bir acı verdi bana Burgaz'da yangını. Bunu şey tutacağım, ayrı tutacağım. E onun dışında bence bunu sağlayan doğa gerçekten. Yoksa tamam yine de Burgaz'da nispeten diğer adalarla kıyasla biraz korudu o özel halini. O özel Duygu dolu halini. Hı hı. Diğer adalar çok değiştiler. Değiştiler. Ama yurt dışından gelen biri bunu fark etmeyebilir. Ya da onun için o o kadar önemli değildir. Bizim için önemli. Biz adalılar için önemli. Adalılık ruhunu taşımayan birinin oradaki varlığı seni rahatsız ediyor. Elinde değil. Evine girilmiş gibi hissediyorsun. Ya, evinde yabancı birileri var gibi hissediyorsun. Hı. Çünkü adaların ee, ...orada yaşayanlara hissettirdiği şey ev duygusu. Ev. Burası benim. Benim duygusu. Ama biz adalar hepimizin diyoruz. Ya tamam. <gülüyor> tamam. Tabii ki. O başka bir şey. Ama diyorum ben galiba kitapta da bir yerde bunu yazmıştım. Hatta biz bir kere Engin Aktel kulağa Çınlasın dinliyorsa... ...birlikte bir... Ee, Söyleşi programına katılmıştık Son zamanlarını bilmiyorum hala öyle mi bilmem dedim Engin evet hala öyle dedi hı hı. Kitapta şey diyorum Son vapur bit gider İskelenin ışıkları söner hı hı. Oh evdeyiz Kapımızı kapattık kilitledik Güvendeyiz Böyle bir duygu vardı eskiden hani kimi insan vardır bir ayağım karada olmalı ay vapurlar bitti ben ne yapacağım der o adalı değildir zaten ona bulaşma son vapur gittikten sonra oh bitti her şey diyorsa o adalıdır aslında kapılar da kilitlenmezdi kilitlenmezdi evet, evet. bu çok önemli bir şeydir çok önemli bu. Bu, bu, bu ufak yerlerde olan bir şey ama adada gerçekten evet. kapılar kilitlenmezdi evet. ee, Şimdi tabii kaçınılmaz bir şey var. Değişim kaçınılmaz. Belki İstanbul'da da o zaman belki hani He. kap mahallelerde kapılar kilitlenmezdi. Komşular He. birbirlerini tanırdı. He. Öyle bir de endişe yoktu ama şimdi her yerde var artık. He. E, vallahi biz hala hak edilemiyoruz. Ne Şu güzel. Hırsız, hırsızlar duymasın. Şş, <gülüyor> evet bir daha anonsi ediyorsunuz dünyaya. İlhan ediyorsunuz. Agat, agat. Şunu söyleyeceğim. Şimdi tabii de, değişim kaçınılmaz. Yani evet, her şey evet, değişiyor. Maalesef. böyle. E, fakat işte, maalesef demeyecek bir değişimi nasıl yakalayabiliriz? Evet. Hep bunu düşünmek lazım. Yani değişim Maalesef denmeyecek bir değişim mi yakalamak lazım herhalde. Onu da işte iş bir yapılardır. Ondan sonra efendim şeylerdir. Ee, ne derler ona i̇şte, bir, insanların birbirine olan saygısıdır falan bunu yeni baştan canlandırmanın yollarını bulmak lazım. Bu inşaat furyasını durdurmak lazım önce. Evet. Bu bütün İstanbul için evet, geçerli evet. bence ama adalar küçük yerler olduğu evet. için çok daha göze batan evet. şeyler oluyor bu durumda. Birdenbire senin bahçene bir bina dikiliyor mesela böyle bir şey olamaz olmamalı. Eski eser olan bir ev mesela eski eserdir işte bilmem birinci derecededir Aslına uygun şekilde yenilenmelidir diyelim. Müteahhitin biri bunu alıyor. Evet dışını aslına uygun şekilde yapıyor ama <gülüyor> birazcık kaydırıyor. Arkadaki kocaman bahçeyle bir bina daha çıkarıyor. Ayrıca da o bina bina almaktan çıkıyor. Bir da yani, an, bağ kurmanız mümkün değil o binayla. Evet, Ay, adeta değil. bir kek üzeri kremayla e, katlanmış evet, böyle evet, orada duruyor evet, şey gibi. Hani. Her şeyi kitabına uydurma meselesi var ya bizde işte buna engel olunmasıyla kitabına uydurma yok böyle bir şey kanun neyse düzen neyse o olmalı uygulanmalı adalar küçük yerler olduğu için belki daha kolaydır bu. Bütün mesele adalıların bu konuda kararlı davranması ve evet. adalarını koruması. Evet. E, çünkü adalar ancak bu haliyle, e, hala kaybolmamış bu özellikleriyle değer taşıyor. Zannediyor musunuz ki ada şeye benzese, Ümraniye'ye benzese hala ada olarak mı kalır? Yani oraya, oraya hala insanlar görmeye gelir mi? Oraya hala esnaf para kazanabilir mi oradan? Kazanamaz herhalde değil mi? Herhalde. Yani onun için gelir bu... başka insanlar gelir. Yani Ümraniye'de yaşamaktan hoşlanan ya da öyle bir Hı. kitle halinde yaşamaktan ne bileyim ben sitelerde yaşamaktan Hı. hoşlanan insanlar gelir belki. Ama benim evim benim komşum karşıki komşum yan komşun Karakterindeki insanlar artık adalarda yaşayamazlar. Eğer öyle olursa. Eğer öyle iş, olursa. İnşallah olmaz. <gülüyor> Umarım. E, bize, bize kalıyor. Yani, inşallahla olmuyor iş, hayır, işler. Inşallah olmaz, tamamen çalışmayla, kalıyor, çalışmayla iyi niyetle, çok gönüllükle adaların da kendi yani adalarda da şu sorun var. Bütün adalar eğer korumak istiyorlarsa çalışması gerekiyor. Hem de gönüllü olarak. Her şeye evet. de ortak olmak zorundalar. Evet. Bu dönüşüm kaçınılmaz Alp'in evet. dediği gibi. Evet. Bu dönüşümün önemli olan sağlıklı hepimizi... Ya bir... şimdi dönüşüm evet. eğer çağdaşlaşmaksa... Buna varım. Tamam daha çağdaş olsun bazı şeyler. Yani ilkellikten kurtulalım. Adalarda da hani belli konforların hani mesela doğalgaz geldi. Terkos geldi. Eskiden terkos bile yoktu. Gemilerle su gelirdi. Sarnıçlar dolardı. Evet. Tamam bu çağdaşlaşmaya varım. İşte doğalgaz yoktu ne vardı? Pompalı gaz ocağı vardı. Saçma sapan ocaklar, tüpler vesaireler. Evet. Bu çağdaşlaşmalara varım. Ama çağdaşlaşıyoruz diye dokuyu bozmak evet. bir de kentsel dönüşüm kentsel adı altında dönüşüm yapılan ay, binalar sormayın. oldukça yani ben sormayın. akıllı bina diyorlar ya bir de aptal binaysa eğer bunlar gerçekten aptal binalar <gülüyor> yani. Allah da, Allah da <gülüyor> kentsel dönüşüm adı yok bir planda bile yok <gülüyor> Evet. <gülüyor> çok, ama iyi bir şey değil. Yani yok, dönüşüm yok. böyle olursa o geçmişteki binalar bile daha akıllı belki... kaldı çünkü. Doğal malzemeyle tabii yapılmış ki, olan ki. çünkü. Tabii ki başlangıç şeylerde. olarak belki iyi bir fikirdi kentsel dönüşüm. Yani kavram olarak. Tabii ki. Tamam ama onun da şeysini laçka ettiler yani. Onun da Hı -hı. bozdular... E, Neyse. Şimdi e, bir, bir kitabınız daha var tabii. O da sizin hayvan hayvanlar sevginizin e, tüm hayvanları evet. olan aslında e, o kitapta da burgazda var. Oradan hı. başladı çünkü evet. çocukluğumdaki hayvanlar onlar hı -hı. direkt iletişim kurduğum hayvanlar. E çocukluğumda burgazda geçtiğine göre evet. o kitapta da bolca burgazda var. <gülüyor> çok kolay iletişim kurduğunuzu söylüyorsunuz hayvanlar e, hayvanlarla. Evet. Bu yüzden de onlara hep e, ilgi duydum. Hayatım boyunca birçok hayvan ...dostum oldu ve onlarla... ...çok yoğun duygular paylaştım... ...diyorsunuz. Ee, i̇çimizi ısıtsın. Hmm. Değil mi kitabınız? İçimiz ısınsın İçimiz biraz. İçimiz ısınsın. Ee, peki... Buradan bu hayvan sevgisiniz sevginizin üzerinden özellikle adalarda faytonlar hmm. ve atlarla ilgili yaşadığımız hmm. <gülüyor> günümüzde neredeyse birinci problem evet. diyebiliriz. Çünkü bir atlara çektirilen eziyet söz konusu, bir denetimsiz ortam söz konusu. Fakat burada Alpin de özellikle belirttiği gibi miras dediğimizde faytonlar ve atlar gerçekten mirasımız e, ve böyle bir yarılma var faytonlar kalksın faytonlar kalkmasın mirastır diye ikiye ayrılmıştır benim burada. fikrimi mi soracaksınız <gülüyor> kalksın mı kalkmasın e, kalksın <gülüyor> mı o kadar basit olmadığı için böyle bir soru sormak istemiyorum size hayvan e, sevgisi üzerinden atlar faytonlar ve adayı nasıl görüyorsunuz Ada derken tabii bu en çok Büyük Adada sorun, Doğru. faytonlar meselesi. Bana sorarsanız zaten faytonlar kalkmasın, arabacılar denetlensin. Yani mesele o. Bir de bu kadar, bu kadar artık yüklenilmesin rant oldu. Yani arabacılık da rant oldu. Ben yıllardır arabaya faytona binmemiştim Büyük Adada. Bu yaz ilk defa. Bir kere binmek zorunda kaldım. Ee, şeyde bir etkinlik vardı. Nazım Hikmet kampı var. Büyükada'da, Aya Nikola'da yukarı bir yerde. Hmm. Ge bir gençlik kampı o. Etkinlikler yapıyorlar. Ben oraya konuk oldum. Ve arabayla gideceğiz. Başka çare yok. Hmm. Şeyle kulağa çınlasın ben dinliyorsa. Halim Bulutoğlu <gülüyor> beni karşıladı ve birlikte gideceğiz. Paytonların oraya gittik. Tanrım böyle bir şey görmedim. İskeleye kadar bir Süre, Nasıl Karınca yuvasının evet. ağzı gibi. O evet. kadar bir kalabalık. Dedim ne yapacağız biz şimdi? Yoktur dedi. Adalılar için başka bir kuyruk var. Onlar misafir kuyruğu. Şimdi adalılar için olan kuyruğa girdik biz de 3-5 kişi. Hani çok fazla değil. Hani 10 kişi diyelim. Fakat arabacılar almıyor. Almıyor. Ben işte deriye gideceğimizi Gitmem oraya ben diyor Uzun yol ya O bir an önce birini bırakıp dönsün Daha çok para getirecek turist alsın istiyor hı hı. Ve iki Bir kadın daha istedi o taraflara gitmek İkimizi bir de bu hanım da gelsin mi? E Gelsin dedik gidelim de yani gelsin Ve ayrı ayrı tam Para aldı hem ondan hem bizden işte Bunu çok, denetleyebiliyor çok doğru, musunuz evet, siz? Çok doğru bir şeye nokta yani parmak bastınız. Burada bir arabanın 90'la gitmeyeceğim de ben 130'la gideceğim ya demesi gibi evet. bir şey. Böyle bir şey için? yok. Bunu Burada kim biri... denetleyecek? Evet. İşte başı boş bırakılan e buna engel her şeyin siz ee, yani. Buna evet. engel olun. Evet. Arabaları kaldırmayın. Ne demek? Demek ki sen turiste rastgele fiyat çekiyorsun. Evet. Böyle bir şey olamaz ki. Senin bir tarifen olmalı. Ciddi ciddi. Atlarına Sıran nereye gelmişse. Evet. Evet. O sırada kim varsa orada nereye gitmek istiyorsa oraya gidecek. Evet. Atlarına da iyi bakacaksın. O senin ekmek paran. Evet. Bir yandan da tabii tarifeler yenilenmedi. Mesela arabacılarla işte, da tamam. Ben yani... arabacılarla <gülüyor> da birkaç kez konuştum ve onlarla <gülüyor> da ilgili Tesadüfen bir çalışmada Hı. bulun. Çok haklılar. Çok büyük dertleri Hı. var. Onların Doğru, da çok evet. büyük dertleri Ahır var. Ahır yok. Ondan sonra evet. işte şey bir, bir, bir, Yeni yapılan karantil. ahırları sevmemişlerdi Aynen, mesela. yeni yapılan ya, ahırlar sıra, şey, sayı olarak yetersiz. Hem yetersiz hem de onların isteklerine uygun değildi. İşte. Benim bildiğim. Daha İste, yeni tabii, yapılmıştı. O zaman. Tabii, o zaman. Tabii. Şimdi bilmiyorum ne hale geldi. Bir, bir, bir, bir, yani bir hayvanların bir, yemlenecek bir. şeyleri bile yanlış dizayn edilmişti. Evet. Hani hayvanın göğsüne gelip dayanıyor o Evet. Taş parçası evet. oradan yemiyelim. E, programımızın... Her şeyimiz tepeden yapılıyor çünkü. Yani... <gülüyor> Sonuna maalesef. geliyoruz. Maalesef. Aa, bitti mi? <gülüyor> Çok hızlı hızlı geçti. Paylaşım yok. Evet, bugün konumuz e, Berber yandı. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Tekrar da gelirsiniz. Olur. <gülüyor> bitmez mi? bu. 25 dakika hiç bitmez. Vallahi, eğer siz <gülüyor> adalarla tarınıza... ilgili böyle evet. bir çalışmanın içine giriyorsanız. Evet. Ben gelirim haftada bir. Çok şey. <gülüyor> evet, çok çok şey konuştuk. Faytonları konuştuk. Çok katmanlı adaları konuştuk. Bir küçük anons yapalım ama. Bugün e, bu faytonlarla ilgili e, Büyükada Kent Konseyi'nin bahçesinde e, bir toplantı yapılıyor. Bütün tarafların olduğu, e, tüm de e, adalıların davetli olduğu. Umarım e, güzel katılımlı, demokratik İnşallah. bir ortamda gelişir. İyi sonuçlar alınır. İnşallah. E, Efendim, e, Teknik Masada Selahattin'e çok teşekkürler. E, bize Facebook sayfamız Dünya Mirası Adalar'dan ulaşabilirsiniz. Geçmiş linklerimizi, program kayıtlarımızı, görsellerimizi e, oradan takip edebilirsiniz. Haftaya salı görüşmek üzere. Hoşçakalın Adalar Hepimizin. Adalar Hepimizin. Hoşçakalın. Adalar Hepimizin. Hoşçakalın. Bir doğum günü anonsu yapabilir miyim? Selin doğum günün Testi. kutlu olsun. Ay <gülüyor> duyamadınız. <gülüyor> Biz... <gülüyor>